12. Özellik Zayıfların dinlerini değiştirir gibi görünmelerine müsaade etmek Said bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Abbas'a, Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ın ashabına dinlerini değiştirir gibi görünmelerine müsaade edebilecek kadar işkence ediyorlar mıydı diye sordum. Evet, Vallahi onlara öyle azap edip aç ve susuz bırakıyorlardı ki, bu işkencelerin sonunda oturabilecek güçleri dahi kalmıyordu. İstediklerini söyletene kadar işkenceye devam ediyorlar, sonra ''Allah'ın yerine Lat ve Uzza'yı ilah olarak kabul ediyor musun?'' diye soruyorlar, işkenceye maruz kalan kişi de ''Evet'' cevabını veriyordu. Önlerinden zenci bir köle geçtiğinde, Allah'ın yerine bunu ilah olarak kabul ediyor musun diye soruyorlar, o da canını kurtarabilmek gayesiyle evet cevabını veriyordu, dedi. Ammar bin Yasir radıyallahu anh hakkında rivayet edilenlere göre, müşrikler ona bazen ateşle, bazen sırtına kızgın taşlar koymak, bazen de nefesi kesilene kadar suya batırmak suretiyle işkence ediyorlar, Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzza'ya inandığını söylemezse, kendisini serbest bırakmayacaklarını söylüyorlardı. O da zorunlu olarak istemeyerek söylediklerini yaptı. Sonra ağlayarak Resulullah Aleyhisselam'a gitti. Başından geçenleri anlattı ve Allahü Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. Gönlü imanla dolu olduğu halde zor altında olanın dışında inandıktan sonra Allah'ı inkar eden, gönlünü kafirliğe açanlara Allah katından bir gazap vardır. Büyük azap da onlar içindir. Nahl Suresi 106. Ayet Bu özelliğin bir önceki özellikle iç içe olduğunu görüyoruz. Bir önceki özellikte işkence altında şehit düşen Müslümanlardan bahsetmiştik. Bu özellikte ise işkence altında dinlerinden dönmüş gibi görünmek zorunda kalan Müslümanlardan bahsettik. Ammar bin Yasir radıyallahu anh Resulullah aleyhisselama Kendisine nasıl işkence yapıldığını ve başından geçen olayı anlatınca Resulullah aleyhisselam kendisine ''Kalbini nasıl buluyorsun?'' diye sormuş. Ammar radıyallahu anh de İmanla dolu olarak ey Allah'ın Resulü'' diye cevap verince Resulullah aleyhisselam ''Eğer canına kastederlerse dön'' buyurmuşlardır. Öyleyse İslami hareket içerisinde kişilik seviyelerinin birbirinden farklı olması mümkündür. Bu seviyeler, azimet tabir olunan, ölene kadar işkencelere sabrederek hak üzere sabit kalmak seviyesiyle, ruhsat tabir olunan, zorunlu durumlar karşısında kafir gibi görünmek seviyesi arasında değişebilir. Bu iki tutum da caizdir. Fakat Allah yolunda şehit olmaya kadar varsa bile eziyetlere tahammül ve belalara sabretmek Allah katında daha sevap ve daha efdaldir. Toplum içerisinde öncü niteliği olan, lider mesabesinde bulunan davetçinin azimet yolunu seçmesi gerekir. Çünkü böyle bir kişinin baskılar altında dönmesi veya kafir gibi görünmesi insanların bu dine ve akideye karşı olan güvenlerini sarsar. Zayıf şahsiyetli bazı kimselerin korkarak dinden dönmelerine sebebiyet verir. Kişilerin inanmış oldukları akidelerine bağlı kalmaları kadar İnsanlar üzerinde büyük bir etki yapan başka hiçbir şey yoktur. Bununla beraber şiddetli işkencelerin baskısı altında dönmüş gibi gözükenleri de kınamıyoruz. Şer'i delillere dayanarak bu kişilere de hak veriyoruz.